Su hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Merhaba. Merhaba Serhat. <gülüyor> Serhat bir saniye bir bekle. <gülüyor> evet şimdi önce Serhat'ı tanıtalım. Bugün e, Ekopotamya Ağı'ndan bahsedeceğiz. Bu yeni bir ağ ve Türkiye'de çok fazla bilinen bir ağ da değil. E, Serhat arkadaşımız Serhat Resul Çaçan da bu Ekopotamya Ağı'ndan onunla ilgili bilgiler alacağız kendisinden. Öncelikle Serhat hoş geldin. Teşekkür ederiz. Hoş geldin hoş için aramızda. Öncelikle herhalde giriş <gülüyor> Olsun güzel. <gülüyor> Şimdi Serhat bu Ekopotamya ismi nereden çıktı? Neden Ekopotamya? Onu biraz anlatabilir misin? Bir de bu evet. ağ oluşma fikri nasıl nerede ne zaman ortaya çıktı? Biraz bahsedersem bize? Evet. Şimdi şöyle önce ağ oluşma fikrinden bahsedeyim sonra da evet. e Şimdi e, ağın oluşması ki aslında Mezopotamya Sosyal Forumu döneminde çıktı. Yani Hı -hı. öyle bir bir araya gelmişken hani ne yapabiliriz Ortak? Bir de parça parça hareket etmektense Mezopotamya'ya dair ne yapılabilir fikir ne yola çıktı? Çünkü Mezopotamya'nın coğrafi olarak bir çanak aslında. Hani çanağın bir köşesindeki bir şey otomatikmen diğer köşeyi etkiliyor. E, o yüzden ayrı böyle işte... Bir ova bazında ve bir parça bazında ele alma bu pek hı hı. bir şeye benzemiyor açıkçası. bu şey çık. Ne diyorsun Serhat o zaman <gülüyor> coğrafi olarak biz birlikte hareket etmek durumundayız. Tabii Peki, tabii yani aslında kaçınılmaz diye şey. yoksa aslında nafile namaza dönüyor yani. Bir tarafta bir şey yapıyorsunuz diğer tarafta boşa çıkıyor zaten. Evet. Hı hı. Bu fikirden yola çıktı ismini de Hakari'den bir arkadaşlar önerdi. Bir arkadaş dediği her şey Eko, ekolojiyle Mezopotamya'nın birleşme evet, olsun ekopotamya. Hı -hı. Çıktı. Yani biraz Mezopotamya'nın ekolojisi Hı -hı. gibi yorumlayabiliriz. Evet yani sene kaçtı ondan da bahsederse? Evet 2010'da aslında bir şekilde ortaya çıktı. Evet, evet. Ee, peki şimdi bileşenleri kimden oluşuyor? Yani Ekopotamya'da kimler var ondan biraz evet. bahsedersen bize. Ekopotamya'da şöyle e, nehirler ve e, su kaynakları ile ilgili eee de barajların eğilir su kaynakları üzerindeki tahribatları tahribatlarını eleştirel yaklaşımla mesafeli duran karşı çıkan e, gruplar var. E, Hı -hı. Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan ve son olarak Suriye'den. Hı, Suriye o zaman o, yeni değil mi? Çünkü ben önceden evet, bahsetmemiştim bundan. Tabii tabii. Hı -hı. Yok, Suriye geçen hafta eee şey katıldı. Suriye'den bir grup network'a katıldı. Hı -hı. E, dolayısıyla şey. Ee, o zaman yani başladı böyle yolda katılımlarla devam ettiği bu şekilde devam edecek. Evet şimdi şey İran'dan Senesta ve Alpin Club of <gülüyor> Iran diye iki grup var. Bunlar nasıl gruplar? Yani şey olarak evet. ne konuda çalışıyorlar? Onlardan da biraz bahsedelim. Aslında şöyle bir Alpin... şey yapabiliriz Serhat. Hmm. ilk önce Ekopotamya Ağı. Asıl olarak hangi alanda çalışıyor? Biraz bundan bahsedersen sonra evet. bileşenleri biraz daha anlamlı. daha anlamlı olacaktır. Evet. Evet. Aslında şöyle dediğim gibi yani bu esas alanı barajlar. Yani Ekopatamiya ağını bir araya getiren, Ekopatamiya ağının hı üyelerini hı. bir araya getiren ortak nokta barajlara karşı çıkıyor olma. Her biri kendi cephesinden bakıyor. Yani biri mesela atıyor. Malpin Club, Dağcılık Kulübü'nde. Ee, buradan yola çıkarak bu. karşı evet. çıkıyor. Evet. Hı -hı. Başka bir grup işte kültürel nedenlerle, başka bir grup işte ekolojik nedenlerle. Ama ortak noktaları barajın belki de büyük barajların yarattığı tarifata karşı Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Bugüne olarak... kadar yapılan barajlar ya da bundan sonra yapılacak olan barajlar bu kesimlerin mutlaka bir noktada etkiliyor. Yani kimi kültürel olarak yok oluşa sürüklüyor, kimisi ise ekolojik olarak. Ve bu kaygıları taşıyan insanlar bir araya gelmiş durumda. Coğrafi bir temelde. Evet. Tabii tabii Hı -hı. tabii. Mezopotamya ee, yani, temelinde, evet. Evet. Otamya'da yaşıyor olma temelinde bir yere gelmiş gruplar. Bir ağ oluşturdunuz, bir network evet. oluşturdunuz. Hı -hı. şey Irak'tan da Civil Development Organization var. Yine Green Kurdistan'a. Irak'tan Association. çok grup var. Evet. Şimdi Hı -hı. tek tek saymayayım ama 10 grup, grup, ee, evet. şey, grup Irak'tan. 10 grup Irak'tan var. Şey 9 grup Irak'tan. Bir grup Suriye'den, 4 grup Türkiye'den, 2 grup İran'dan. Hı -hı. Evet. Bu Türkiye'den kimler var? Ondan biraz bahsedebilir <gülüyor> Türkiye'den Asenkef yaşatma girişimi, e, hmm. Cizre Kültür Koruma Girişimi, e, Cilo var galiba. Cilo, Cilo Doğal Derneği. Yani. Hı -hı. Evet, evet. Pasur ee, Doğal Çevre Koruma Platformu bir var. Bir de Pasur Doğal Çevre Koruma Platformu bu dördü. Hı -hı. evet. Evet. Evet, şimdi peki Ekopotamya ağının hedeflediği nedir? Yani amaçlarınız nelerdir? Ondan biraz bahsedebilir Şimdi misin? zaten o kuruluş gerekçesi aslında temel amaç da oluşturuyor. Yani birlikte bu mevcut barajlara karşı birlikte hareket etmek, birlikte etkinlikleri düzenlemek. Hı -hı. Ee, tabii anonimse birbirinden haberdar olmak. Çünkü sonuçta mesela hükümetler düzeyinde baktığınız zaman işte biri bir baraj inşa şey ediyor, diğeri ona kredi veriyor, diğeri danışıyor Hı -hı. falan filan bir sürü diplomatik Hı -hı. anlaşmalar imzalanıyor ama hani bu barajların mağduru olan insanlar birbiriyle böyle bir şey yok. Birbirlerinden ee, haberdarileri e, bile. Yok. Tabii. Evet. Tabii Hı -hı. en başta bir haberdar olmak ki bu network aslında bu mezopatamya bütününü kapsayan ilk network bu bu alanda. Evet. Ya yani ilk defa insana birbiriyle haberdar oldular ya aslında bu ders ortak bir ders birlikte şey yapalım diye. Ondan sonra da zaten mesela den bir üye kendi yaptığı etkinlikleri de paylaşıyor. Hı -hı. Ama yoğunluk ortak etkinliklerde tabii. Tabii. Her üye zaten bağımsız yani kendi ayrı takvimi var, şeyi var. Kendi etkinliklerini yapıyor ama belli dönemlerde birlikte ortak etkinlikler de yapıyoruz. Evet mesela geçen yazın başlarında Hasan Keyfe Bataklık Araplarından bir grup gelmişti hatırlarsan. Evet. Onlar da şey diyorlardı hani siz burada su Barajı'nı yapıyorsunuz ama bunun ıı, Irak'taki yansımaları çok farklı olabiliyor. Bunları hiç düşünüyor musunuz falan diye şey yapmışlardı. Yani senin dediğin aslında Ekopotamya Ağa'nın hani ee, bütün bu bileşenlerin birbirinden haberdar olmasının önemi burada da ortaya çıkıyor gerçekten. Tabii, tabii. Orada çok büyük bir eksiklik var. Bir evet. de şöyle bir şey yani bu Diyarbakır, <gülüyor> Diyarbakır, Fırat vadileri, üzerinde yapılan barajın etkisi aşağı indikçe daha çok hissediliyor. Hı -hı. Yani Şatılı Araba Neden? doğru indiniz zaman. Çünkü şu şuna kaynaklı. Hani buralarda özellikle yukarı Mesopotamya'da bu iki nehrin dışında da su kaynakları var. Belli bir yağış oranı var. Yani yarı kurak olsa da belli bir yağış var. Maaş inildikçe hem su kaynağı sayısı azalıyor Hı -hı. hem yağış oranı oldukça azalıyor. Dolayısıyla insanlar orada yaşayan insanlar bu iki nehre bağımlı hale geliyor. Evet nehirdeki en ufak değişiklik onları daha yani, fazla etkiliyor. Tabii, tabii, evet. tabii. Yani zaten bir küresel ısınmadan dolayı oralarda çok ciddi bir kuraklık sorunu var. Yani yılın çok büyük bir bölümünde hiçbir şekilde yağış almıyor. E şimdi zaten bu barajlar da yapılınca kaynaklarından özellikle yukarı akımda işte Türkiye'nin yaptığı barajlar sayesinde bazen de işte İran'ın yaptığı barajlar sayesinde ne oluyor? Evet. Oraya akan su kalmıyor değil mi? Ondan sonra da insanlar ne tarım yapabiliyorlar ki geçimlik tarımdan bahsediyoruz ne de içebilecek su bulabiliyorlar. Hatta bir örnek verebilir misin? Yani benim aklıma kanakin geldi ama. Evet hmm. şimdi şöyle diyeyim mesela e, Hanek'in <gülüyor> Elven Nehri ve aşağısı Elven hmm. Nehri'nin yatağının aşağısına kalan bölge ki Elven Nehri şeyden geliyor İran'dan geliyor ve hmm. Irak'ta şeye dökülüyor. Onun aşasına kalan bölge zaten mevcut durumda içme suyu sıkıntısı çekiyor. E i̇çmeye yani su bulamıyorlar bu barajın... yani. Tabii evet. tabii yani şu mevcut durumda hiçbir baraj yapılmasa bile zaten mevcut durumda içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Ama barajlarla ne olacak? İnsanlar kullanmak, tarım Hı -hı. yapmak, yaşamak için de gerekiyor olan suyu bulamayacak ve bu insanların önünde göç etmekte başka bir yol kalmayacak. Tabii bir de Serhat şey var orada şimdi Irak hükümeti yeni bir baraj yapmayı planlıyor. O barajın içi... Neyle hangi suyla dolacak ben bilmiyorum. <gülüyor> Gerçekten yani, yani yağış yok gelen su yok zaten nehirden de. Nasıl olacak? Yani şimdi nasıl ciddi bir problem? Mesela geçtiğimiz günlerde sanırsam bir iki ay ediyor. İşte Kürt Federer Hükümeti şey kararı aldı. Büyük barajlar yapmama kararı aldı. Ama ya. zaten yapamaz. Yani zaten yani yağış da olarak, yok evet. evet. Tabii tabii. Dolayısıyla esas öyle bir kararın İran ve Türk hükümetlerinden çıkması gerekiyor. Tabii. Yani onların karar alması çok daha açıkçası. Evet, bu çok önemli bir, şey bir karar ama yani gerçekten örnek yani, tabii, teşkil edecek bir şey. Yani ama... büyük baraj yapmama aslında sonuçta bir siyasi bir tercih. Evet. Yani bu açıdan anlamlı ama pratik açıdan çok karşılığı yok. Türkiye evet. hükümetinden böyle bir karar beklentiniz var mı? <gülüyor> yani en büyüğünü yapmak gibi ha. bir e, yarış içerisinde evet. şu anda. İran'la İran Türkiye bu konuda dünyanın en büyük barajını yapmak konusunda bir, <gülüyor> <azimli> <gülüyor> bir yarışın evet, evet o evet. Yani. yani. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Serhat sen hatta kalmaya devam et. Çünkü sohbetimiz devam edecek. Biz bir şarkıyla ara vereceğiz. Şarkımızda tamam. Dicle ve Fırat'la ilgili Dızol Aslan dinliyoruz. Euphrates tamam. and Tigris. drives the Loch Ness, and the mystery's gone again. Top, the tang of exhaust, the mystery's gone again, I threw the light on you, the way that I always can, zoom, zoom, straight view the moon, and the mystery's gone, again! aldığımız yerden devam ediyoruz konuğumuzla konuşuyorduk Ekopotamya Ağan'dan Serhat Resul Çeçen Serhat şimdi şimdi Ağan şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilgili konuşalım istersen mesela geçen Ekim'in başında hatta Eylül'ün sonunda diyelim şeyde Hasankeyf'de bir etkinlik yapılmıştı bir kamp yapılmıştı ondan biraz bahseder misin neler yapıldı orada Serhat Atta mı? Alo Serhat. Serhat bizi duymuyor galiba. Duyuyor. Ha duyuyor musun? Ha. Bir daha Hep... tekrar edeyim mi soruyu? Tamam. Bir daha soruyu tekrar ediyorum Serhat orada mısın? Burada y burada. Ha, tamam. Şimdi e, Ekopotam yağının şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalardan bahsedelim biraz demiştim. Hani geçen sene Eylül ayının sonlarında Hasankeyf'te bir kamp etkinliği yapılmıştı. Ondan evet. biraz bahsedebilir misin? Çok güzel bir etkinlikte. Hatta ben de katılmıştım ona. Evet. Hı -hı. Şimdi o direktmen Akopotamya onu bir etkinliği değil. Aslında o Hasankeyf girişiminin etkinliğiydi. Ama biz ha, diğer evet. üyeleri de davet ettik. orada da, da katılanlar oldu. Ama girişimi de zaten yaşatma girişimi de bu ağın bir üyesi. Tabii tabii. Hı -hı. tabii. Hı -hı. Yok hani belirttikselim o network adına direkt yapılmış bir etkinlik ha, değildi. Evet. Ama network üyelerinde katıldığı bir etkinlikti. Hı -hı. Ama onun dışında şöyle hani mesela. Biz geçen hafta Süleymaniye'de Network'un üçüncü konferansını yaptık. Yani böyle ha, yılda evet. geçen bir, hafta. bir Hı -hı. yılın başında bir sonda olmak üzere aslında bir yere gelmeye çalışıyoruz. Ee, ve işte burada neler yapabiliriz birlikte ya da yapmıştık onları tartışıyoruz. Ee, mesela şimdi son toplantıda bir şey yaptık. Bir deklarasyon kalemi aldık daha henüz. Hı -hı. Ee, yayınlamadık onu ama bu deklarasyonla... Bize bahsedebilir misin? Tabii. Pemikte? Bir alternatif baraj politikası e, Hı -hı. öneriyoruz. İki düzeyde öneriyoruz aslında bir birincisi bir politik e, gruplar düzeyinde ya da politik güçler düzeyinde bir karar, hani karar mekanizmalarını biraz etkileyebilmek açısından Hı. diyoruz ki işte altı, mevcut barış politikaları geneldeki mevcut barış politikalarıyla şöyle, şöyle sonuçlanmıştır, dolayısıyla şöyle bir yola sapılması gerekmektedir gibi Hı. dedik e, politik grupla partiler düzeyinde ve özellikle karar vericiler düzeyinde etkili olabilmeyi e, hedeflemiş. Bir de ikincisi ise şu, e, şimdi grubun içinde farklı kültürel ve politik e, şeyden, backgroundlarından gelen gruplar var. Bunların Hı -hı. hepsinin e, ama hepsi barajlara karşı ama hepsi aynı şeyi düşünmüyor doğrudur. Aynı evet. zamanda bu tabii üyelerin de etkiledikleri çevrenin de bir alternatifin oluşabilmesi bir hedef gidiyor. Onu ıı, tartıştık ve bir sanırsam bu hafta içinde, 12 hafta içinde o yayınlanacak. Evet, onu bizlerle paylaşacaksınız herhalde değil mi? Yani paylaşırız, evet. Evet. Çünkü şey, e, sizin bir de web sayfanız var. Evet. www.ekopotamya.net evet evet. evet. evet. Hatta şey e, bu web sayfasının bir özelliği de hani dört dilde e, yayın evet. yapıyor olması ama sanırım Farsça da çok fazla bir, evet, bir çok aktif olmadı, değil, değil Farsça mi? sayfası, evet. Hı hı. Şimdi o iki nedenle kaynaklı. Şimdi bu Şu sayfayı, Farsça bölümünü İran'a da düzenliyor ama İran'da internet ciddi e bir sorun. Yani yükleme evet. özellikle evet, evet. bir şey yükleme falan bayağı sorun. Çünkü bir sürü filtre mekanizmasına falan geçtiği için öyle bir handikaplı var ama diğer Türkçe, Kürtçe ve İngilizce sayfaları aktif. evet. Güzel gerçekten de hani bu çalışmalar bence çok önemli çünkü dediğin gibi bir tarafta yapılandan diğer taraftakilerin haberi yok. Peki bundan sonra önümüzdeki dönemde neler planlıyorsunuz yani böyle bir çalışmanız var mı bir şey bir planınız var mı? Evet. Şimdi önümüzdeki dönemde mesela şöyle bir şey muhtemelen bu yıl içinde Süleymaniye ve Erbil'de workshopları yapacağız yani biraz da özellikle şey yapmak için hani. Hı. Derdimiz nedir? Ee, bunu oradaki insanlarla paylaşmak için e, work yapacağız. Bir de bu tarafta... Yani, yani işte... paylaşmak için. Tabii tabii. Hı hı. tabii. Anladım. Ee, bir de bu tarafta biraz aslında şey de yapmak istiyoruz. Bu e, Rıstı Baharajı'ndan etkilenen köylerle hı. biraz daha... E, sonuçları, barajı sonuçlarını paylaşmayı şey, öngören bir program düşünüyoruz. Çünkü hı hı. E, mesela bu son bir iki ay içinde biraz daha fazla şey yaptık, köylülerle biraz e, orada yaşayan köylere gittik, şey yaptık ve insanların çoğu aslında şeyden haberdar değil. Hı. Şöyle bir örnek vereyim. Hı hı. Mesela insanlar işte onla onlarca yıldır belki daha fazla o toprakları ekip biçiyor ama mutfakları ekip biçmesi zilyetlik deniyor. Yani Genellikle bir tapı falan yok. Evet. İşte Hı -hı. Şeyden bir önceki kuşak, bir önceki kuşak her biri birini devretmiş. Böyle evet. ailelerin, her bir ailenin belli bir ekip biçtiği alan var. ve Bunun üzerindeki hukuki statüsü zilyetliktir. Atıyorum mesela. orasını işte sonuçta hazine çıkardığı zaman öncelikli satın alma hakkı bu insanları. Ama baraj yapılırsa ya da başka şeyde kamulaştırlılsa bu insanlar hiçbir şekilde gidemez. yok. Ben insanlar bunu bilmiyor. Yani zannediyorlar ki o zirye tli biçim hakkı, hakkı tapu gibi bir şey işleyecek ve burada baraj yapılırsa kendilerine para verilecek gibi düşünüyorlar ki bu tazminat alacaklarını düşünüyorlar. Tabi tabi. Yani bundan bile insanlar haberdar değil aslında. Dolayısıyla biraz daha bu barajın sonuçlarını paylaşmak e, yararlı olacaktır. Yani baraj yapılırsa görüyorum. daha doğrusu yapılıyor da baraj. Tamamlanırsa evet. ve su tutarsa baraj insanların ne gibi bunlardan nasıl olumsuz şekilde Ne içilince... götürecek tabii tabii. Bunlarla ne ilgili getirip, hem bilgilendirme. bilgilendirme hem de aynı evet. zamanda olup bitenle ilgili. hani Çünkü sadece Hasankeyf'den bahsetmiyoruz. Hasankeyf ile birlikte 200'e ye yakın yerleşim birimi var. Bunlar evet. kimisi köy kimisi kasaba. Yani Ekopotamya Ağ olmasa da Hasankeyf'i yaşatma girişimi bünyesinde Buradaki tabii köylülerle tabii. görüşülüyor her konuda. Tabii görüşülüyor. Tabii, tabii. Bu çok önemli. Tabii. Çünkü hani yerelde bir yapılanma olması çok önemli değil mi? Yani tabii. sadece Bu bahsettiğim mı? direkt köylere dönük yani aslında Kifşehir'e tamam, dönük ha. değil. Tabii tabii. Bu... Baraj suyu imbaraj içinde kalan köyler dönük çalışma. Evet. Peki benim anladığım şu doğru mu anlıyorum acaba Serhat? Yani siz Iğdır su barajının Türkiye sınırları içerisinde yaratacağı etkilere dönük bir araştırma yapıyorsunuz ya da işte toplumu bu konuda bilgilendiriyorsunuz. Hani bir de aşağı bölümde ki ülkelerde yaşayan insanlar Ilısı Barajı'nın etkileri konusunda da çalışma sürdürüyorlar mı? Bu network içerisinde bu bilgileri paylaşıyorlar mı? Evet. Şimdi zaten bence network'un en önemli sonucu o. Çünkü daha önce mesela insanlar hem Ilısı Barajı'nın oradaki etkilerini bilmiyorlardı hem de ilgilenmiyorlardı. Evet. Yani mesela şeyde hem Irak Hükümeti Merkezi Irak Hükümeti hem Kürt Föderi Hükümeti aslında barajdan rahatsızdı ama Açıkça dilendiremiyorlardı Türkiye ile ilişkini bozmamak adına hmm. ee, ve şey de olmadığı için hani insanlar da ilgilermedikleri için bu konuyla ilgili kimseden ses çıkmıyor ama şimdi nasıl oradaki işte sivil toplum örgütleri hmm. e, ses çıkarmaya başladı itiraz etmeye başlarlar imza kampanyaları yapılıyor e, mesela işte Bizim de içinde yer aldığımız, yani network olarak içinde yer aldığımız bir e, şey yaptı. UNESCO'ya dönüp bir imza kampanyası yapıldı. E, Dicle Vadisi'nin bütünüyle e, kültürel miras olarak, e, kabul olarak kabul edilmesi için. Dünya kültür mirası olarak Tabii. kabul edilmesi en için. En fazla imza Arak'tan toplandı. Hı -hı. Evet. Kaç yani, bin imza toplandı? Ne kadar ee, toplandı sana? Şu an, şu an 30 bin geçti. Bu bildiğiniz ilde %70'i evet %570'i evet bu Irak'ın toplumunda da öylece bu network'ün oluşması en fazla belki de şey yaradı. Irak'taki e, insanların bu konuya bilinçlenmelerini. Evet. Peki bi, bir bir yanıyla da şöyle bir şey tartıştırıyor mu aslında bu e, network bize? E, biliyorsunuz ki e, Türkiye'de işte havza bazında bir planlama yapılmıyor su yönetiminde. Evet ama network bir yandan da bunu çağrıştırıyor yani bir havza planlaması bahsediyor doğal olarak hani coğrafi olarak nehirlerin şeyinden bahsediyorsak alanlarından bahsediyorsak nehirlerin hani kullanımında da havza bazında bir planlamayı öngörüyor mu çalışmanız? Şimdi şöyle söyleyeyim aslında bu sınır aşan nehirlerle ilgili bazı uluslararası kurallar var yani işte o ya o, bir nehir bir ülkeden doğup başka bir ülkeye geçiyorsa, o ülkenin istediği gibi o su üzerinde tasarruf, hakkı istediği yok. gibi kullanma Hı -hı. hakkı yok. Evet. Ama nedir mesela uluslararası hükümetler bunu genel kişiye ihlal ediyorlar ve bir yaptırımı da olmadığı için çok. E, bu yalnız işte o iki ülke daha yani iki devlet arasında sırt düşmeden öte gidemiyor. Evet. Dolayısıyla insanlarda seyirci kalıyor. Şimdi Hı -hı. bu aslında net biraz bunu o devletler ya da hükümetler arası. Kovulmakta çıkarıp yerelleştiriyor. Yani insanlar mesela başta dedim ya Mezopotamya dediğimiz bir çanak. Evet. Çanağın bir köşesinde olan bir şeyle ilgililer. Yani, Dolurunu hissediyorlar kendilerini. Çünkü doğrudan onları etkiliyor. Hatta bu genelde hükümetler yani yapılan bir barajdan ya da bir hükümet daha çok şeyleri şikayet ettikleri noktalar diplomatik noktalar. Yani diplomatik sorunlara yol açan noktalar ama hı hı. şey yani günlük yaşam pratiği açısından en fazla etkilenen yerel insanlar hı. ve tabii bu insanlar açısından böyle bir şey bütünlüklü algılanma şeyi gelişiyor. Yani, yani bu, meseleye insani boyuttan baktığımız an aslında bütünlüklü bir perspektife sahip olmamız gerekiyor. Yani, Hı -hı. Tabii yani havzanın bir tarafındaki bir sorun diğer taraftaki insanı zaten ilgilendiriyordu. Şimdi Hı -hı. nedir? insanlar bu farkına varıyor aslında. Hı -hı. Yoksa evet. zaten ilgilendiriyordu önceden de. Aslında çağımızda yaşadığımız krizler bu kavrayışı biraz daha ön plana çıkartıyor diye düşünüyorum ben. Örneğin iklim meselesinde de böyle bir ülke içerisindeki örneğin. Türkiye'yi örnek verecek olursak 50 küsur tane termik santral yaptığınız an küresel ısınmaya katkınızdan dolayı diğer dünya halkları hemen müdahale etmeye ihtiyacı duyuyor. Çünkü atmosferi mahvediyorsunuz. Evet, herkesin ee, atmosferini, mahvediyorsunuz, herkesin atmosferini, ortak kullanımı mahvettiğiniz için aslında bu çağımızda çok daha bilince çıkan bir durum. Yani ülke sınırlarındaki istedi, istediğiniz tarzda politikaları hayata geçiremez duruma gelmiştir durumdayız. Evet, Öyle aynen. bir haldeyiz. Ya, bir de aslında şey hani Ulus Devlet aşındı falan deniyor ya bence en fazla kendiniz gösterdiği nokta bu. Yani evet. bir siz yani, Ulus Devlet'iniz bazında e, bir tasarrufta bulunamıyorsunuz. Çünkü her şey çok açık. Yani, eskisi gibi izleme imkanı da yok. Yani, hmm. Bir yerde bir kirlenme, bir yerde bir kirletme, bir yerde bir tehlike olduğu zaman bir şekilde illa insanlara diğer insanlara ulaşıyor o insanlar tepki göstermeye başlıyor Hı. Dolayısıyla da ulusal sınırlarınızın hükmü kalmıyor yani eskiden Kapalı bir aslında kapalı bir kutu olması vesilesiyle bir anlam ifade ediyordu ama yoksa etkileri hmm. değil mi? Mesela Tabii. 50 yıl hmm. önce de dişini kirleten zaman şaturlar etkileniyordu, şimdi etkileniyor ama eskiden neydi? Kapalıydı, bu kimse bilmiyor. Evet. Şimdi öyle bir lüks lüksün kalmadığını düşünüyorum ben hükümetlerin elinde. Hükümetler açısından bir lüks evet kesinlikle. Evet. Peki. evet şimdi şöyle bir şey de bir çarda da bulunalım. Bu Vadisi'nin Tamamının UNESCO, hani yapılan o kampanyayla ilgili de bir duyuru yap istersen Serhat, ondan sonra evet. bitirelim. Tamam. Ee, evet, şimdi şöyle diyeyim, bu kampanya aslında e, UNESCO'ya, hmm. UNESCO üzerinde bir baskı oluşturmaya dönün bir kampanya. Ha, Çünkü evet. UNESCO'nun çok saçma bir kuralı var. Şöyle bir kural, diyor ki bu dünya üzerinde kültürel minaslitesine dahil edilebilecek ya da dahil hmm. edilmeye aday olan, diğerlerin hükümetler, ilgili hükümetler tarafından UNESCO'ya önerilmesi gerekiyor. Yani bakanlıkça önerilmesi gerekiyor. Ama Tabii. halbuki insanların önerebilmesi lazım eğer demokrasiden bahsediyorsak Tabii. değil mi? Yani bu evet. aynı zamanda UNESCO'nda Birleşmiş Milletler'in de aslında Birleşmiş Devletler örgütü olduğunu gösteriyor. Yani de hep devletler, <gülüyor> devletler daha muhatap Hı -hı. alınıyor. Evet. Dolayısıyla biraz bunu da, buna da yoksa Hani bunun bu yolla kabul edilme gibi bir beklenti yok. Kabul edilmez bir şekilde ama bir baskı Hı. oluşturmaya çalışıyoruz ki kurallar değiştirilsin. Yani şu hükümet Hı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti baraj yapıyor ve siz o hükümetten şeyi bekliyorsunuz burayı kültürel miras mi? alması <gülüyor> bekliyorsunuz. Evet. evet sağ Dolayısıyla Böyle Maalesef şey, evet. zamanımız bitiyor o yüzden e, bitirmek zorundayız. Change.org'dan e, imza verebilir herkes evet. değil mi hala Change kampanya? Change.org'dan da Ekopotamya Network'tan, e, Net'ten de Hı -hı. ulaşılabiliriz. Oradan da ulaşılabiliriz. 8.000'in web sayfasından herhangi bir yerinden ulaşılabiliriz. Peki çok, çok teşekkürler saat. Serhat. Görüşmek üzere başka bir diyelim. Üzere. Evet e, bu evet. hafta Ekopotamya anı konuştuk. Haftaya görüşmek e, haftaya üzere. Haftaya görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.